şeyler Birşeylilervar.blogspot.com podcast yayınıdır. Merhaba ben Burak. Bugün İspanyolca öğrenmeye devam edeceğiz. Bir kişiyle tanıştığımızda soracağımız ilk soru ismin neydi? ¿Cómo te llamas? Ya da ¿Cómo se llama? Daha resmi bir şekilde. İkinci sorumuz. Nerelisin? ¿De dónde eres? Neredensin? Türkçedeki tam karşılığı. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde? Nerede? De donde nereden eres ser fiilinin ikinci tekil kişiye göre çekimi. Bir estar fiili vardı, bir de ser fiili var. Bunları gün geçtikçe öğreneceğiz. Burada ser fiilinin ikinci tekil kişiye göre çekimi var. De donde eres ya da daha resmi bir şekilde de donde es usted. Cevap olarak soy de Türkiye. Ben Türkiye'denim. Soy de Türkiye. Ben Türkiye'denim. Soy ser fiilinin birinci tekil kişiye göre çekimi soy de Türkiye Türkiye denim şimdi de birkaç şehir ismi görelim Espanya anlamı İspanya mehiko Meksika Argentina Arjantin Bolivya Bolivya Çile Şili Kolombiya Kolombiya Costa Rica Costa Rica Kuba Küba Ekvador Ekvador Guatemala Guatemala Honduras Jamaika, Jamaica, Peru, Peru, Puerto Rico, Puerto Rico, Venezuela, Venezuela. Bunlar Latin Amerika ülkeleri. Şimdi Avrupa ülkelerinden üç tanesi. Alemanya, Almanya, Fransa, Fransa, İtalya, İtalya. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Soy de Türkiye, Türkiye'liyim. Soy de Mexico, Meksikalıyım. Soy de España, İspanyalıyım. İspanyadanım. Soy de Argentina, Arjantinliyim. Soy de Chile, Şililiyim. Soy de Honduras, Honduraslıyım. Soy de Costa Rica, Costa Rikalıyım. Soy de Peru, Peruluyum. Soy de Puerto Rico, Puerto Rikoluyum. Şimdi de dilleri görelim. Espanyol, İspanyolca. İngiliz, İngilizce. Fransız, Fransızca. Aleman, Almanca. Ruso, Rusça. Ve tabii ki Turko, Türkçe. Türkçe konuşuyorum. Nasıl söylenir? hablo turco, hablo, ablar fiilinden gelir anlamı konuşmak, hablo espanol, İspanyolca konuşurum, hablo espanol muy bien, İspanyolca çok iyi konuşurum, hablo espanol muy poco, çok az konuşurum, muy poco, çok az, muy bien, çok iyi, no hablo aleman, almanca konuşamam, İspanyolca da soru cümlesi normal yazarken hiçbir değişikliğe uğramıyor. Sadece telaffuzda vurgu söz konusu. Örneğin, hablas espanyol. İspanyolca konuşursun demek. Hablas İspanyol, Böyle vurgularsak, İspanyolca konuşur musun? Oluyor. Hablas, hablar fiilinin ikinci tekil kişiye göre çekimi. Hablas İspanyol, Si, sí, hablo espanyol. Evet, İspanyolca konuşurum. Daha, ya da daha resmi bir şekilde. Habla usted espanyol? İspanyolca konuşur musunuz? No, no hablo İspanyol, İspanyolca konuşmam. Hablo turco. İspanyol, pero no hablo ruso. Türkçe ve İspanyolca konuşurum, fakat pero no hablo ruso. Rusça konuşmam, pero fakat anlamında. Pero no hablo ruso, fakat Rusça konuşmam. Şimdi de birkaç örnek yapalım. Hablas İngiliz, İngilizce konuşur musun? Losiento, no hablo İngiliz. Losiento, üzgünüm. No hablo İngiliz, İngilizce konuşamam. Habla usted aleman? Almanca konuşur musunuz? Si, hablo aleman. Almanca konuşurum. De donde es usted? De donde es usted? Nerelisiniz? Neredensiniz? Soy de Alemania. Almanya'danım. De donde eres? Soy de Argentina. Arjantin'denim. Soy de Argentina. Arjantin'denim. De donde eres? Neredensin? De donde eres? Ser fiilinin ikinci tekil kişiye göre çekimi. Eres. Ser fiilinin birinci tekil kişiye göre çekimi soy. Soy. Ikinciye göre Eres Üçüncüye göre Es Soy Eres Es Estar fiilindeki neydi? Estoy Estas Esta 1. Tekil kişiye göre estoy 2. Tekil kişiye göre estas 3. Tekil kişiye göre esta Hablo Espanyol, muy poco Çok az İspanyolca konuşurum Hablo Turco muy bien Çok iyi Türkçe konuşurum No hablo Franses Fransızca konuşmam Konuşamam Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Adios, hasta pronto, nos vemos. Görüşürüz.